Şimdi cuma namazı normalde 10 rekat Hı -hı. ve ülkemizde şöyle bir yanlış bir gelenek var. Acaba bunu nasıl kaldırabiliriz diye hocam soracaktım. Hı -hı. E, cemaat cuma namazını fazla kıldıktan sonra camilerimizin yüzde kırkı birden boşalıyor. Hı -hı. Böyle bir gelenek oluşmuş. Bu geleneğin dayanağı nereden kanatlanıyor? Hı -hı. Bunu sormak istemiştim cuma namazı on rekat diyebiliyoruz ama farzını kılan kaçıyor kendi tabiriyle, evet. cuma namazı on rekat değil bir defa dört rekat, şey, iki rekat yani farzlarına esas almamız lazım Sünnetler ile birlikte on rekat hı hı. yani cuma namazının öncesinde dört rekat iki rekat cemaatle kılan farzı var dört rekatten son sünneti var e, son sünnetinin dört artı iki yani altı olduğu ile de ilgili e, rivayetler var ee, şimdi Cuma namazı bitmiş oluyor. Şimdi cemaatle namazda esas olan farzın cemaatle kılınmasıdır. Ee, cemaatle farzı kıldıktan sonra imamın işi de biter. Cemaatin işi de biter. İsteyen camide sünnetini kılar, ister giden evinde kılar. Peygamber Efendimiz nereden kaynaklanıyor diye soruldu ya. Peygamberimiz Aleyhisselam sünnetleri evinde kılardı. Ama perimerimiz evi mescide bitişikti. Sahabe-i kiramdan isteyen e, camide, isteyen evinde kalardı. Şu anda Osmanlı geleneğinde işte İmam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince akrabinde müezzine Allah'a emanet etselam diyor. İşte tesbihatı müşterek yapıyoruz. Yani komutla müezzin komut veriyor. Allah'a ekber biz Allah Allah'a ekber, Allah'a Bu gelenek Osmanlı'nın e, uyguladığı bir e, şeydir. Mesela bugün Suudi Arabistan'da, Medine'de Peramerimiz mescidine böyle bir şey yok. İmam selam verince bitiyor. Herkes kalkıyor. Herkes gidiyor. kalkıyor. Sünnet kılıyor, Kur'an okuyor. Çıkıp gidiyor mesela. Ee, belki şimdi camiden çıkıp giden Adama bak ya hiç sünnet minnet kılmıyor. Çıktı gitti camiden deme hakkımız yok. Diyenler de çoktur. Kılıyor. Değil mi? Evinde Hı -hı. kılıyordur belki. Yani bizim suizan değil de yani kötü zan değil de hüsnü zan izan yapmamız lazım. Öyle düşünmeliyiz. Öyle olmasa bile öyle düşünmemiz gerekiyor. Yani biz öyle düşün, bilemem ki ben bir de. Tabii ki. Değil mi? Camiden hı hı. çıkan adamın dükkanında e, sünnetini kılmadığını ne Ben biliyoruz? söyleyebilir miyim? Hı hı. Ha yakinen biliyorsam kılmıyordu. Kılmıyorsa kılmıyordu. Yani Bir de şu açıdan bakalım. Kılmıyorsa bile onu biz tabii yani eleştiremeyiz. Yani, şöyle farzı kılmıyorsa tamam. Yani farzı Müslüman farzı mutlaka kılacak. Hı hı. Farzı kılmayan bir insan Büyük günah işlemiş olur. Evet. Allah'a tevbe etmesi lazım. Ama sünnet kılmaya kimse sevaptan mahrum olur. Yaptığı doğru değildir. Fır kitaplarımızda ishaatte kötü bir davranışta bulun, bulunmuştur der. Ama ahirette mesela diyelim ki cuma namazının son sünnetini kılmadan gitti. Ahirette Allah gel bakayım ey kulum sen niye bakayım şu cuma namazının son sünnetini kılmadan diye hesaba çekmez. Hmm. Ama farzı çeker. Tamam mı? Evet. Şimdi bak kıyamet gününde Allah hakkıyla kul ha arasındaki hakta yani Allah hakkı konusunda ilk hesaba çekilecek amel namazdır. Hesaba çekecek olan meleklerdir. <gülüyor> Melekler diyecekler ki ya Rabbi filan kulunun 5 senelik namazı eksik. Ne yapalım? Cenab-ı Hak diyecek ki bakın bakalım kulumun nafile namazları var mı? Şimdi Celil Bey nafile, nafile namaz tabirine farzın dışındaki bütün sünnetler girer. Yani farzadan önce ve sonra kıldığımız sünnetler, evvabin, yolculuk namazı, işrak namazı, gece namazı, teccüd namazı bunların tamamı nafile namaz kavramının içine dahildir. Yani farz olmayan namazlar demektir. Dolayısıyla farzlardaki eksiği nafilelerle tamamlanacak. Bu sahibi yaz-ı İmam ne ve riyaz salihine de bu hadis-i almıştır. Evet. Yani e, önemli olan e, camiye gelsin, cemaatle e, cuma namazı kılsın. Vakti varsa işte sünnetleri de kılsın. Ne kadar namazı kılacaksa kılsın, tesbihatini çeksin, duasını yapsın, öyle gitsin. Ama adamın belki hastası var, belki işi var. Biz onları bilemeyiz. Yani şunu ben de... E, hani kendim için de konuşayım. Şunu hep unutuyoruz yani hüsnü zan etmeyi. Her zaman unutuyoruz. Her zaman bir yani kişilerin açını bulmaya çalışıyoruz. Ya bu adam niye aslında, tespih antını yaptı? şu adam geliyor. niye sünnetini kılmadı? Bu şundan kaynaklanıyor. Ya bak ben sünnetimi kılıyorum. Tespihatımı da çekeceğim. Niye o da benim gibi yapsa? Niye gidiyor diye düşünüyoruz. Yani evet. belki adamın fazla sevabı ihtiyacı yok. Yani, yani her ne olursa var, olsun onun var. işi vardır. Vesaire yani vesaire lazım. Evet. Ama yani farzı kıldı mı işi bitmiştir. Camide sünneter kılmak zorunda değildir. Evinde de kılabilir. Evet.